Değerli Burçefem dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha merhabalar, hayırlı haftalar efendim. Bugün değerli bir hocamızla birlikteyiz. Mahir Sarıkaya, kendileri İstanbul Beyazıt Camii müezzinlerinden. Mahir hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet her zaman olduğu gibi hocam sözlerin en güzeli Allah kelamıyla başlayalım istiyoruz. Öncelikli olarak Ali İmran suresi 144 ila 148. ayetleri okuyacaksınız değil evet. mi hocam? Buyurun hocam Inşallah. dinleyelim hep beraber. Euzubillahi <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. ما دون إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فَإِمَّا مَن تَنقَلِبَتْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَمَن يَّ قَالِبًا عَلَىٰ آثَارِهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إلا بإذن اللَّهِ كِتَابًا وَمَن يُرِدْ ثواب الدُّنْيَا Ondan ondan ondan ondan ondan ondan yakan telamuhu rabbiyun kathiir fama Teşekkür Allah yuhibbes sabirin ve I'm not the فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Sabekallah'ün Evet değerli dinleyiciler Mahir Sarıkaya hocamız Ali İmran suresi 144 ila 148. ayetleri okudular Kendilerine teşekkür ediyoruz Evet Mahir hocam programımıza hoş geldiniz Hoş bulduk Allah razı olsun Güzel bir İstanbul'da. şerif okudunuz Teşekkür ediyoruz Evet Mahir hocam Kur'an-ı Kerimle ne zaman Nasıl Nasıl ...ve kimin vesilesiyle tanıştınız diyelim. İnşallah bu programımız öncelikle e, Cümle ümmet Muhammed'e, bizleri dinleyenlere hayırlı bereketli olur inşallah. İnşallah hocam. Ee, kendimden biraz bahsedecek olursam, Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Şamlıbel Köyü'nde dünyaya geldim 1976 yılında. İlkokulu köyümde okudum, ondan sonra hafızlığa başladım... İlkokul döneminde mi çalıştınız Kur'an-ı Kerim'de? Evet. evet. İlkokulun ardından, beşinci sınıftan sonra, bizim orada genelde yani daha önce beşinci sınıfı bitirenler hemen hafızlığa verirler. Evet. Yani bizim Erzurum'un özellikle olmazsa olmazıdır hafızlık. Hı -hı. Elhamdülillah. Ee, amcam köyümüzün resmi Kur'an kursu öğreticisiydi. Hı hı. Hala da yaşıyor. Allah onlardan razı olsun. Ha. 86 yaşında. Şu anda hala evinde hafız yetiştiriyor. Hala dinliyor. Evet. Var. Aynen hala öyle. Var. İsmi neydi amcanızın hocam? Ahmet Sarıkaya. Ahmet Sarıkaya hocam. Yani oralarda namı diğer Ahmet Hoca diye Ahmet biliniyor. Evet. Ee, hala yaşıyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Ha. 1987 yılında ben ona hafızlığa başladım. 2 yıl sürdü. Bir sene de talim okuduk, 89'da e, mezun olduk biz oradan, e, imtihana girdik, hafızlık diplomamızı aldık. Ondan sonra İmam Hatip yılları başladı. 7 yıl boyunca İmam Hatip'te, e, İmam Hatip hocalarımızın hafızlığımızı tekrar etmek için dinlemesiyle, Kur'an'la beraber böyle o kadar teşrik-i oldu ama ondan sonra başladı esas. 97 yılında ben imamla atandım. Hı hı. İmamla atandıktan sonra mesleğimiz icabı da bu işi nitelikli bir şekilde okumamız gerektiğini yani sonuna kadar hissettik. Evet. Ve böyle bu işin uzmanı hoca efendileri bulmak için, dizinin dibine oturmak için mücadele ettik. 10 sene falan köylerde görev yaptım. Bu süre zarfında bu işe ehilli, ehliyetli hoca efendilerle beraber oturduk e, Hafızlığımızı ve talimimizi, tecvidimizi tekrar gözden geçirdik. Evet. E, sonra memleketim Erzurum merkeze atandıktan sonra da bu işin biraz daha üst kademesi olan tashihi huruf kursları var. Evet. E, malumunuzdur. Orada da Hasik Eğitim Merkezi'nde bu kurslar düzenlemişti. 6 ay boyunca o kurslara gittik. E, orada Ali Yılmaz Hoca Efendi şu an Atatürk Üniversitesi'nde doçent doktor. Mehmet da doçent doktor Ondan sonra Zeki Yıldırım, Hoca Efendi, doçent doktor. Bunlar hepsi bizim derslerimize geldiler. Evet. Ee, onlardan talim dersi Çok tekrar okumamız olurdu. nasip oldu. Evet. Ee, ondan sonra İstanbul'a, 4 sene önce İstanbul'a geldim. Burada Fatih Çöller Hoca Efendi'yle beraber, 3 sene beraber olduk. Evet. Ve onda bayağı bir şekilde e, işi düzelttik. Daha bir akademik evet, düzeye getirdiniz düzelttik. değil mi hocam? Evet. Yani şu anda kendi talebelerim de var. Evet. Camize hafta sonları geliyorlar. Onlara da bizim bildiğimiz kadarıyla elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda da mevcut Süleymaniye medreselerinde Mehmet Seyfinç Hoca Efendi'den aşire okuyoruz. Hmm, ee, evet. Yani... irtibat hiç evet, kopmuyor değil mi evet, yani. Devam ediyoruz. Yani bu bizim hayatımız. Evet. Dolayısıyla... Son nefese kadar. Aynen öyle. Kur'anlı meşguliyet devam ediyor. Evet. Çünkü İnşallah. en güzel uğraş değil mi hocam? Dünya'nın en güzel nimeti, en güzel uğraşı. Aynen öyle. Evet, evet. Allah razı olsun. Hocam bu Ahmet Hoca dediniz. Amcanızdı değil mi? Amca. Köyde. Biraz maziye dönelim şöyle. Hemen hızlı geçtik o kısımları da. Evet. <gülüyor> e, nasıl bir hocaydı Ahmet hocamız? Amcam sert mizaçlı ama işi çok ciddi tutup ve e, halkın gönlünde de bu işin uzmanı olarak yer etmiş bir hoca efendi. Kur'an kursunda yani onun eline geçen adam kesin hafız olur diye bilinir yani. Çünkü hmm. onun kendine has metotları vardı. Mesela? E, yani Çocuklar babasından çok ondan onu sayarlardı. Hı, Ciddiydi evet. Hiç yakasını bırakmazdı. Yani çocuğu diyelim ki sıkıştı. Kur'an kursundan kaçsa bile babası bulamaz ama hoca onu nerede onu bilir gidip oradan çıkarırdı yani. Biz de ondan çok demek, çekinirdik. Evet. Demek ki çok iyi tanıyor öğrenciler. Çok yani iyi tanıyor. Nereye tanıyoruz. gittiğini biliyorsa. Evet. Hem çocuğun psikolojisini i̇yi bilir. E, iyi bilir. Çünkü bayağı bir ciddi eğitimci. 40 Hı. sene bu işi yapmış hem çocuğun dilinden anlar hangi ne ihtiyacı olduğunu bilir. Onu tespit eder, ona göre davranır ve bu işe ehilli. Yani sonra bizim köy diyelim ki 150 hane civarında her hanede onun hafızı vardır. Ya bir tane ya iki tane şu anda Diyanet müntesibidirler hepsi de. Hmm, çok güzel. Aralarında müftü vardır. Vaiz i̇şte vardır. ona öğretim görevlisi vardır, vaiz vardır. Köyümüz de buna meyillidir. Diyanet Teşkilatı'nda da bizim köyden çok okumuş insan var. Evet. Yani bu işe meillidir aileler. Mümbit bir köy yani sizin köyünüz Evet. Kur'an köyü olmuş yani adeta. haneden evet. bir hafız olduğuna göre. Öyle diyebiliriz. Evet. Ne kadar güzel ya. Ne kadar Ağabey hoş olsun. bir köy. Evet hocam sonra İstanbul sayfası açıldı diyorsunuz. Evet. Beyazıt Camii'ne müezzin olarak atanmanız evet. başladı. Kaç yıldır oradasınız hocam? 4. Yılım, bu 2011'in başında geldim ben. Hmm. Ee, oraya da şöyle oldu. Erzurum'da görev yapıyordum. Ben daha önce e, imam hatiplik yaptım. Köylerde 5'er sene 2 köyde kaldım 10 sene. Son 5 sene de Erzurum merkezde bir camide müezzindim. Arkadaşlar devamlı. Bütün Anadolu'nun bütün e, bizim görevimizi yapan insanları ben biliyorum yani. Çevremdekiler de öyle. İstanbul iç, herkesin içinde bir ukde ve bir hedef. Evet. Çünkü burayı mesleklerinin zirvesini yakalamak için bir medresi olarak görüyorlar. Bizim oradaki bütün arkadaşlarımız. Biz de öyleydi. Yalnız ciddi ciddi düşünmemiştik. Beynimizin bir tarafında bu duruyor ama ben ciddi düşünmemiştim. Çünkü orada e, kurduğumuz bir hayat düzenimiz vardı. Ailemiz hep buraya toparlanmıştı. Evet. Arkadaşlar vesile oldu. Dediler ki imtihana gideceğiz İstanbul'a. Onlar aboneliydi. Her her, her, <gülüyor> her ay imtihana gelirlerdi. <gülüyor> evet. Ya imtihana girelim biraz da gezip gidelim iki gün Beğişiklik falan olsun, diye. He. Bana da söylemiştiler. Evet. Gel gidelim bu sefer sen de gel. Ee, olmazsa gezer döneriz falan evet. diye. Biz geldik biz kaldık onlar geri döndü. <gülüyor> <gülüyor> Nasip evet. girdik o zaman e, sekiz tane boş. A sınıfı cami vardı. Hı, Selahattin Camii. Evet. Münhal herhangi bir yer nere olursa olsun dedik. Beyaz Camisi'ne bizi layık gördüler. Ee, ondan sonra teklifimiz yazıldı. imtihan komisyondan geçtik. Komisyondan önce şartı tut bizim teşkilat yasamız çıktı. Diyanetin teşkilat yasası çıkmadan önce sadece komisyonun e, iradesine kalmış bir işti. Hı. Ama şimdi camileri kategorize ettiler, sınıflandırdılar A, hı hı. B, C, D, E diye. Hı hı. Bunların karşılığında e, onların e, niteliklerini koydular. Evet. Ve bize de o nitelikleri koydular. Hangi camiye kimin şartı tutuyor belli oldu. Hı hı. Bu şartları tutan zaten imtihana girebiliyor. Hı hı. Ondan sonra komisyondan geçiyor. Hı hı. Biz o şartlarda gelmiş olduk. Biraz bizim işimiz o şekilde de daha kolay oldu. Çünkü hı hı. bu işler yeni başlamıştı ve ee, bu işlere ehilli insanların mevcudu biraz Az. daha azdı. Az. Şimdi her geçen gün biraz daha arkadaşlar gerçekten yeni gelen nesil bu işe çok ehilli. Hı. Elhamdülillah yani çok güzel. derinlemesine bu ilmi alıyorlar her türlü. Evet. Böyle devam ediyoruz biz çok memnunum Tabii inşallah Be canavalla beyaz Camii çok önemli bir noktada stratejik evet. bir noktada değil evet. mi hocam İstanbul Üniversitesi gibi evet. dünyanın en büyük üniversitelerinden biri var. Evet hareketli bir yer değil mi? O yönü var o yönü kesinlikle doğru bir tespit. Bir de şeyi var yani beyaz camisinin farklı bir kimliği de orası okuyucular camisi diyebiliriz nasıl mesela İstanbul'a gelen Anadolu insanı şu tarih camide namaz kliyim. Den evet. ziyade Beyazıt'a gideyim bir Kur'an dinleyeyim. Ha. Çünkü orası 40-50 yıl. Özellikle 40 yılı Abdurrahman Gürses Hoca Peki. Efendi'nin o mihrabı e, temsil etmiş ve onun yetiştirdiği talebeler de şu anda Türkiye çapında olmuş. Bir tanesi de rahmetlik İsmail Biçerdi, Allah Hoca Allah Efendi'ydi. Bunlar hep Türkiye çapında insanlar. Bunların talebeleri de var şu anda mevcut. Bir tanesi biz de Suat Hoca'mız. Evet. Mesela. E, işte o dönemin talebesi. ya Bunlar bu caminin isminin duyulmasına da daha çok vesile olmuşlar. Hmm. Çünkü orası, orada Beyazıt Camisi'nin içerisinde medrese var. Burada e, aşire takrip ilmi olsun, talim dersleri olsun evet. devam etmiş o dönemde. Son Osmanlı döneminin terbiyesiyle yetişmiş alimler orada e, hem kürsüleri fethetmişler, hem mührabı, hem gönülleri. Dolayısıyla o yönü de var Beyazıt'ın. Kur'an dinlemek isteyen Ramazanlarda da öyle çok neşeli Bir bakıyorsunuz aynı anda 5-6 Köşede mukabeller okunuyor Her birinin dinleyici kitlesi farklı ha, evet, evet dolayısıyla Öbür camilerde bunu e, Beraberinde bulmak zor Bu yönü de var tarihi vasfın yanında Bir de tabi ki buralarda Osmanlı eseri Ecdadımızın eseri buralarda O mihraplardan çok ehil insanlar geçmiş Takva boyutu çok yüksek evet. e, Ulvi insanlar geçmiş Onların yerlerine Vekillik yapmak, oralarda durmak şeref bizim için. Al Cenab sorumluluk. Allah Cenab-ı Allah layık etsin inşallah. Evet. Evet. Ciddi bir sorumluluk değil mi evet. hocam? Evet. Aynen öyle. Yani İstanbul'da, hatta Türkiye'de diyelim, e, Kur'an dinlemek istiyorsanız herhangi bir vakitte değil mi hocam? Aynen öyle. Sürekli Her vaktin peşine mihrabi okunur orada. Mutlaka Bir yarım olursunuz. saat kadar Kur'an-ı Kerim okunur, ziyafet verilir. Ne kadar güzel. Evet. Ya yani Onun için halkımızı da e, bu konuda bilinçlendirmiş olalım. Bilmeyenler... İnşallah iki yıl sonra, iki üç yıl sonra takriben. Restorasyon bittikten sonra da e, bizim canı biliyorsunuz ilk defa restore ediliyor. Rezit döneminden sonra 500 sonra. yıl geçmiş. E, Kısmi tadilatlar yapılmış hı hı hı. ama restorasyon ilk defa yapılıyor. Yapılınca aslına kavuşunca Cenab-ı Allah eğer fırsat verirse çok güzel olacak. çevresi ondan sonra o, o içerinin manevi yoğunluğu... E, yani aslına vücut edecek inşallah. i̇nşallah. Biz i̇nşallah. o günü bekliyoruz sabırsızlıkla. 3 sene seneler sürecek diyorsun? Taksi yani? yani, takriben şu andaki içerideki o işin ustaları en az 3 sene sürer. 2 3 sene sürer diyorlar. Çünkü bu daha yeniden yapmaktan daha zor malumunuz. Yani titizle evet. çalışıyorlar. Minim, Zarar minim, vermemek değil mi? için evet. evet tarihi bir eser. Olur. Ama Hı -hı. hızla devam ediyor. Fatih Camisini Yaptırır. yapan arkadaşımız orayı da yapıyor. Hı -hı. Çok güzel. Fatih güzel bir örnek oldu. İnşallah evet. bizimki de öyle olur. İnşallah hocam. Evet. Süremiz de bayağı ilerlemiş hocam. Bir ara verelim isterseniz sonrasında devam edelim. Tamam. Evet değerli Burç FM dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç FM'de. Kur'an Mahasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç efen Değerli Burçefe efendim dinleyicileri Kur'an vadisi devam ediyor. Bugünkü misafirimiz Mahir Sarıkaya kendileri Beyazıt Camii müezzini olarak görev yapıyorlar. Evet Mahir hocam ilk okuduğumuz Ash-şerif Ali İmran suresinden 144 ila 148. ayetler idi. Evet. Hangi makamda okudunuz hocam? Ali İmran suresini Evzu esmeyle Uşşak makamına girdik. Evet. Arada biraz beyati geçkiler de yaptık. Tekrar Uşşak ile devam ettik. Hicaz'la karar verdik. Hı hı. Hicaz makamıyla karar verdik. Evet. Bu Uşşak, Beyati ve Hicaz örnek verir misiniz hocam? Böyle kısa kısa. <gülüyor> Şu anda teknik olarak hı hı. bilgi vermem de böyle uygulama, uygulama, uygulama olarak, uygulama olarak hı hı. daha hı hı. kalıcı olur. Hı hı. Yani birer ilahiyle de verebiliriz bunu makamı. Çok kısa olsun. Evet hı hı. çok kısa Kısaca, olsun. Hı. Çok kısa. Evet. Uşşak makamı Türk milletinin konuşma tonudur aslında, hmm. yani o perde uçak makamıdır, konuşma bizim konuşma ton. tonumuz, hı -hı, o hı. konuşma meyenlerimiz uçak makamı, çünkü düz hı -hı. bir makamdır, o de seyredince, hı -hı. çok fazla yukarıya aşağıya dalmayınca uçak makamından çıkmamış oluruz, hı -hı. mesela herkesin kendi do sesiyle başlayabilir hı -hı. buna. Merhaba ey fahri alem Merhaba ya merhaba Kıl şefaat ya şefi almız bu şekilde devam evet. edersek o ton da uşak makamı Uşaklıklar. devam ediyoruz. Kararı da bunu yapabiliriz. Hı. Mesela Hicaz makamı da sonunu karar verdik. Hı hı. Uşak'la Hicaz'ı biraz beraberinde götürürseler birbirlerine e, sesin kayma ihtimali oluyor. E, oluyor. Hı hı. O, onu çok dikkat etmek lazım. Hı hı. Hicaz makamında başlarsak şöyle yapabiliriz. Bir tane örnek verelim çok kısa. Hı hı. Buyurun tut Rahman'ı Tevhiden Gal taahidat, taajalan sin imanat, taahidat, gal taahidat. Ağzı ...bismillahirrahmanirrahim diye bu tonda hı hı, devam hı. ederse... Hı hı. ...hicaz... Ee. ...yukarı perdesi, aşağı perdesi hı hı. bu ses tonuyla devam ederse... Hı hı. E, ...çok basit ve kabataslık anlatırsak bu şekilde Hicaz makamı ile devam ediyor... İçinde türlü geçkiler yapabiliyorsun. Ama makamlar arasında evet. genelde birbirine yakışan makamlarla geçki hmm. yapmak hmm. lazım. Diyelim ki Alakasız bir, olmamalı. Tabii ki bir uçacak makamın içerisinde bir sabah geçki yaparsan Olmaz. hem dönemeyebilirsin karar perdesine hmm. hem de yakışmaz yani. Birbirlerine uyum sağlamaz. Hmm. Mesela diyelim bir... Senkron olacak lazım. yani. Tabii. Hmm. Güzel bir kompozisyon olması lazım. Hmm. Çünkü dinleyenin kulağını hmm. tırmamalaması lazım. Çünkü bunu bilmeyen insanlar da Makam bilmese bile yani bu siz, ne yapıyor dememesi lazım. Evet. Aynı makamı dinliyor gibi bir his olması lazım. Hı -hı, hı -hı. İnsan. Yani leta, ezan da, da öyle. Letafeti bozulmamalı evet, değil mi e, Evet. O, ezan, ezan da, da öyle. Bu ezan hı -hı. da mesela diyelim ki başlıyorsun bir Hicaz ezak okumaya. Hanyal asalah diye çıkış yapıyorsun. O e, nefesin süresi zarfında, onun içerisinde, Hicaz'ın içerisinde neva yapabilirsin. Bu selik yapabilirsin. Hı -hı. Ama dönüş kararın gene tekrar icazı olması lazım Ay. yoksa tekrar devam edemezsin. Hmm. Ve makam da zaten bu arkadaş şu ezanı veya şu Kur'an'ı şu makamda okuyor dememiz için elimizde tuttuğumuz delil şudur, hangi tonda karar veriyor. Hı -hı. Karar perdesi önemli. Başlangıcı Hı -hı. ve karar. Hı -hı. Hangi e, şeyde karar veriyorsa o makam odur. İçerisinde yaptığı önemli değil. İçerisinde Hı -hı. geçkiler yapabilir. Hı -hı. Ama başlangıç ve sonuç uyumlu evet, olmalı. Kompozisyon uyumlu gibi. Ezan'da da öyle. Lastetullah'lara hangisiyle Hı -hı. başlıyorsan, o cümleyi hangisiyle bitiriyorsan, hangi kararla bitiriyorsan Hı -hı. O, o, o makamda olmuş. Bazen diyorlar ezan bitirken ya bunun içinde uçacak yapabilir. Karar döndürebilirse ve içinde uyumlu Oluyorsa. Yani, evet uyumlu makamlar olursa sıkıntı olmuyor. Bazen hani e, o uyum bozulduğunda tekrar aslında rücu etmesi de zor oluyor değil mi hocam? Kopup gidiyor evet. ya olmadı işte hocam yapamadı. Yani çok mu sıkıyı bilgisi olmasa bile bir insanın evet. bazen yakalıyoruz bu ezanlardan. Evet. Ya hocam yapamadım burayı bak olmadı çıkmaya çalıştın evet. ama tamam çıktın bir şeyler yaptın fakat dönüşün muhteşem olmadı diyorsunuz evet. dinlerken. Evet. Hangi makam olduğunu çok bilmiyorum mesela. Anlıyorsunuz yani ezanlardan evet. az çok belli oluyor hocam. E bu tespitte doğru. Mesela derler ki bu musiki işleriyle uğraşanlar genelde Ankara'da yetişirler. Evet. Ama Kur'an ehirleri de İstanbul'da, İstanbul'da yetişir derler. Hı -hı. Buraya da burayı da söyleyecek olursak, Hı -hı. yani Avrupa ile Anadolu'yu ayırırsak, Anadolu yakasında bu Üsküdar, Kadıköy tarafı biraz daha musiki Hı -hı. üzerine biraz daha e, bu işin mektebini. Hı -hı yapan arkadaşlarımızın mevcut olduğu mekanlar. Hı -hı. Evet. Bizim taraf Avrupa yakasında da genelde Kur'an ehli olan insanlar daha fazla. Mesela bu tarafta musikiyle çok fazla uğraşan Hı -hı. ve bu işe teşvik mesaisi çok olmuş olan arkadaşlarımız Kur'an öyle bir şey ki ağızda çok musikiyle alakalı şeyleri çok fazla yüklediğin zaman Kur'an'ın ahengi bozuluyor. Evet. Kur'an'ın kendinin bir şeyi var yani. Evet. kendinin bir kompozisyonu, kendinin bir ahengi, bir etkisi zaten insanların üzerine şey ediyor. Dolayısıyla Kur'an'ı okurken biraz daha düz okumak var. Manaya vakıf olarak mesela Mısırlıların okuduğu Kur'an, bizimkiler onları benimsemez de aslında onlar manaya biraz daha vakıf hareket evet. ediyorlar. Biz elfaza daha çok düşüyoruz mesela. Bakan Şu harfin şurasını niye daha <gülüyor> iyi çıkarmadı diye bunlarla uğraşırken onlar evet. Biraz daha o ahengi. İkisinin orta yolu da bulunması lazım. Hmm. Hem manaya göre böyle makamını ona göre yapmak lazım. Hmm. Çok fazla mübalaya kaçmadan. Hmm. Hem de harfleri de kaçırmamak lazım. Yine. Ondan sonra bu işin çünkü tecvit hmm. Kur'an-ı Kerim'in e, diksiyonu diyebiliriz. Evet. Çünkü çok doğru bir teşvik oldu. Evet. Yani mesela Erzurum'da Gaziantep'te her, her yerde Türkçe konuşuluyor ama İstanbul Türkçesi farklı. Başka. Evet. evet bu ortak dilimiz olsun. Evet. Çünkü niye? Her cümleler, kelimeler yerli yerinde. Hı hı hı. Biraz daha eskileri desek daha doğru. şimdilerde bozulmuş bozulmuşlar. Evet. Ne yazık ki. Şimdi Kur'an'da bizim tecrüb kurallarımız işte idgamı, gunnesi, ondan sonra tabiler uzatması, kısaltması, tutmalar, evet. bu harf telaffuzları. Bunlar da Kur'an'ın ortak bir e, diksiyonu hı hı. dünya çapında. Hı hı. Dolayısıyla bunu bu kuralları uygularsak herkes o Kur'an'dan lezzet alır. Evet. Herkes kafasına göre okursa. Oh. Yani zaten de Kur'an'ın şeyini de bozanır. Bazı yerlerde mana bütünlüğünde Hı -hı. bozuluyor. Evet. Özellikle harflerin kendine asli sıfatları var. Evet. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlarla namaz caiz de olmayabilir. Caiz olabilir. Yani Çünkü bu, mana bozuluyor evet, evet. değil mi Evet. Harflerin kendi asli sıfatlarını bozmamak lazım. Evet. Evet. Buna çok dikkat etmek lazım. Okuyuş vecihleri var ya hocam. Mesela o vecihleri normal kıraatlerde okumakta bir mahsur olmuyor biliyorum. Ama namaz kıl kılarken Şimdi ya da kıldırırken şey. anladım Ne temel. diyorlar buna? Alimler. Şimdi bizim normalde okuduğumuz üç tane kıraat var. Yavaş, orta, uzun, tertil. E, tertil, tedvir, tedbir, hadır diye hadır e, evet üç tane isim konulmuş bunlara. Okuma hızımızın durumuna göre. Tertil, e, zaten Kur'an'da da geçiyor. Ve Kur'an'a tertile. Bu, bu mana itibariyle Kur'an'ı sade, yavaş, tane tane okuyun. Demek, değil mi? Evet, tertil. yani Hı. bunu tefsir edenler de, yani içinizde sindirin, Hı, ona diye. göre yaşayın, e, tane tane okuyun. Peygamber Efendimiz de bu Tertil üzere okuyuş değil evet, mi? tertil üzere, tedvir üzere okuyuş var. Orta yollu bir okuyuş şekli, Hı. bir de hadır. Hadırlarda mesela ölçüler genelde bir elif miktarı çekilir. Meddi hmm. tabiler, munfasıllar. Hmm. Muttasıl iki eliften aşağıya düşemez. Hmm. Meddi lazım üç eliften düşemez aşağıya. Genelde hafızlık, olan odur. hafızlık yapanlar hadır usulü. Hadır usulü çünkü öbür türlü bitmez, bitmez yani değil ezber değil işi. Tedvir daha çok yani namazlarda namazları kıldırma bir düzenimize bitmez. uygun bir hız Hı -hı. ayarı o. Hı -hı. Hadır da olabilir. Mesela genelde Araplar Arabistan'da bu canlı izlediğimiz veyahut da oraya gittiğimiz zaman eee evet. şahit olduğumuz Medine'de namaz kılıyoruz hocaefendiler arkasında. Onlar genelde hadır usulü okuyorlar. Bir de bizdeki hadırla onlarınki farklı. Nasıl? Evet. Aslen odur yani. Bizde de öyledir de bizde hafızların böyle hızlı hızlı, hızlı hızlı okuması <gülüyor> o hadır değil. Hadırın o, onun bir düzeni yok. Düzen evet. En az bir elif'e dikkat etmek lazım. Tertil şöyle e, özetleyelim tertil bir de tahkik okuyuş var Bunun üzerinde tahkik biraz daha eğitim usulü biraz Hı -hı. daha mübalağalı bir şekilde ağız yatması için ölçüler uyması için az daha fazladan böyle e, şeyi göstermek gayret, gayret ve biraz Dikkat. daha tegani yapmak Hı -hı. işin üzerinde tahkik eğitim usulü Hı -hı. ama tertil yerleştikten sonra en ağır okuyuş şekli. Bizim az hı. önce okuduğumuz hı hı. gibi. Aşır, aşır şekli. Aşır şerifler tertil üzere okuyor. Tedvirde bizim namaz kıldırdığımız, özellikle Türkiye'de kıldırdığımız hı hı. namazlar tedvir. Mihrat okunan Evet okunan, Fatih abi e, Şeyler evet. Ama teravih namazlarını falan da hadır kıldırmak daha Evla. De, evla çünkü insanlar arkada evet. Tedvir de yavaş oldu evet. Hatim <gülüyor> usulü Hatim cd'leri Kasetler <gülüyor> var ya o usul tedvir <gülüyor> <olsa, oluyor>. Olması <gülüyor> Ama hadır da, Namaz hadırla kıldırılması Daha uygun bence Evet değerli Burç Efendim Dinleyicileri Kur'an vadisi Devam ediyor bugünkü misafirimiz Beyazlık Camii müezzinlerimizden Mahir Sarıkaya hocamız Evet hocamız şimdi de Ankebud Suresi 41-45. ayetleri okuyacaklar. Buyurun hocam. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Mıslı olanlar Allah'ın kullarıdır. Kimsenin kutsal olmasına izin verilmez. Allah'ın kullarıdır. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إن Allah ya'lamu ma yad'oon min dünih min şey Wahoo al وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يعقلها "Kal Allah, Sımaat ve al Utlu ma uyiye ilayik ve İnna sallāt Vallahi Allah'e en Allah yaraların nasıl. Cenab-ı Evet, Mahir hocam teşekkür ediyoruz. Ankebut suresi 41 ila 45. ayetler okudunuz. Evet değerli dinleyiciler bugünkü misafirimiz Mahir Sarıkaya Beyazıt Camii müezzinlerinden, İstanbul Beyazıt Camii müezzinlerinden. Mahir hocam çok enteresan yaşadığınız üniversite öğrencileri hani mesela namaz vakitlerinde filan sık sık geliyorlardır öyle tahmin ediyorum. Evet. Enteresan yaşadığınız bir olay var mı mesela bir öğrenci geldi filan deyip? Enteresan yaşadığımız olaylar çok bir tanesini söyleyeyim ben size. Eyvah buyur hocam. Bir arkadaşımızın bir tanesi kendine çok özgüveni zirveye vurmuş bir Hı -hı. arkadaş. Üniversiteden geldi, ben işte müzik öğretmeniyim evet. falan. Müsiki şinasım, işte müsikinin ta zirvesinde oynuyorum falan diye böyle bizim <gülüyor> müezzin mahfiline çıktı. Ben de bir yani müezzinlik de, yapayım biz dedi. Biz de bunu denemeden ezan okuttuk Cuma'da. hiç ezan. Evet, hiç formata hiç uygun olmadı tabi. <gülüyor> O yaşadığımız bir, bir Evet. Dolayısıyla bunlar şey, şarkı, önce, önce şarkı gibi okudu. Aynen öyle. <gülüyor> Hiç yani ezanla pek bir şey olmadı. Evet. Alakası. E bu ezan başka bir şey. Evet. Ezan öyle bir eser ki Cenab-ı Allah tarafından peygambere söylenmiş, peygamberin uygulattırdığı Hı -hı. ondan sonra manevi boyutu haç safhada olan. Tabii, evet. Bu eser de serbest okunabilen bir şey. Yani bunun notası, ölçüsü yok. Evet. Herkes tarafından serbest herkesin kendi yorumuyla. Yani şimdi makam var ama hı hı. ölçü yok. Şu notayı şurada bırakacaksın, şurada şey edeceksin diye bir notası yok ki. Hı hı. De, diyesin ki şurada bırakacaksın, şuraya çıkacaksın. Şurada. Ezanı mesela biz insanlara öğretirken bazen müftülükler bizi de görevlendiriyor. Yeni stajyer imamlara hı hı. bu işleri biraz öğretmek için ilahilerle ancak öğretebiliyoruz Mesela hmm. diyoruz ki şu makamda 3 tane ilahi öğren o tonla işte ezana gir evet. on, kulağın doysun o makamla bir şeyler yapmaya çalış diyoruz bunun ilerisine gidemiyoruz dolayısıyla ne kadar müzik bilirsen bil televizyonlarda biz ramazanlarda sık sık rastlıyoruz bu sanatçıların ezan merakına yani hiç olmuyor. Kaşını Ön gözünü yarıyorlar. Işini, şarkısını, türküsünü güzel evet. icra ediyor ama bu başka bir şey. Ah, bu başka öyle. bir şey. Peki hocam ezan okuduktan sonra cemaatimiz Hı? ya da Beyazıt civarında olan esnaf ya da öğrencilerden, gençlerden. Hocam ya bugün ilkinde ezanı neydi be? Falan dedikleri oluyor mu hocam? Çok oluyor. Sıkı, sıkı, rastlıyoruz. Hay Allah razı olsun Binaleden sizden. Binaradan çıktığımız zaman elinde cep telefonlarıyla Çekiyorlar. kapıda <gülüyor> bekliyorlar. Ne kadar Onlar güzel. Yani. Evet, görüyoruz. Evet. Turistlerden değil geliyorlar. mi? turistler e, bu, ne olduğunu bilmediği o sese hayran olan turistler var ve soruyorlar. Thank you diyorlar, değil evet, mi? Evet, evet. Etkiliyor. Yani herhangi bir bağırtı şamata değil bu ses. Hı hı hı. Herhangi bir şey değil yani. Turist adına söylüyorum. Hı hı. Bunlar kesinlikle gönüllere hitap ediyor ve etki bırakıyor. Çünkü içerisinde efendimizin ondan sonra e, cenabı Mevla'nın isimlerini telaffuz ediyorsun defalarca <gülüyor> ve bunu yanık bir tonla evet. davet ediyorsun. Bu insanların gönlüne illaki ulaşıyor, geliyor. Hocam bu kadar ezan muhabbeti yapmışken bir ezan örneği alalım mı? Ee, okuyabiliriz. Yani kısa bir şey mi olsun? Kısa olsun, olsun hocam evet. fark etmez. Siz bilirsiniz. Yani bu tam bir ezan da olmayabilir yani. Hayyale-i Salahtan da başlayabilirsiniz. Şöyle yapalım o zaman. Rast'la başlayalım. <gülüyor> Ondan sonra uşağa geçelim. Geçmeye çalışalım. Sonra içine ya Hüseyin'e ya Hicaz o zamanki durma. Neden gelirse evet. Biraz sabah da katabiliriz. 3-4 makam şey ederim Tamam. Hay hay olur hocam. Eyvallah. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Aşhedü en en la ilahe illallah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 Salih <Sessizlik> عي على الفلا Nazlı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Ee, birkaç makamın iç içe olduğu bir ezan evet. oldu. Öğle ya da ikindi mi hocam? Vakit olarak. Şimdi rast makamı genelde yassı ve ikindiler okunuyor. Hı -hı. Eski e, Osmanlı döneminde öğle namazlarında dokunmuş ama şu an en fazla tercih edilen ikindi. Eşine hemen bağladığımız eşhedü Muhammed Resulullah'ın ikinci cümlesinin sonuna hemen. Hı -hı. Bu da zor bir iştir. Hı -hı. Uşşak makamı bağladık, onu genelde öğle namazında tercih ediyorlar, hmm. yastıda da olabilir hmm. ama öğle namazında tercih ediyorlar okumayı, hmm. ee, onun peşine biraz hicaz namesi yapmaya çalıştık, olduğu kadar, evet. o da e, yastı namazlarında ve ikindi namazlarında okunuyor hmm. ama yastı namazlarında daha iyi, daha fazla hmm. okunuyor. Evet. 15 peşine de hiç şeyi, sabah yaptık. Sabah, sabah da sadece sabah namazında okunduk. Başka Hı -hı. zamanda okunmaz zaten. Evet. Bu ıı, makamların tercih edilmesinin hangi vakitte neye, bunların da sebebi hikmeti var yani. İnsanın Osmanlı bu, döneminde tabii ilgili, ki o, bu, bu musikiyle tedavi etmişler. Hala tedavi odaları var. Evet. Camilerin kenarlarında bir, bir tane Hı -hı. Hırka-ı Şerif'te Mesih Ali Paşa camisi var. Hı -hı. Mimar Sinan Eseri. Onun hala yukarıda bir odası var. Hı -hı. Hoca gezdik. Orada Hangi cami dediniz hocam? Mesih Halif Canı. Fatih'te geldi. Süleymaniye'nin küçültülmüş. Aynı minyatürü formanda. Minyatürü yani. Evet aynen öyle. Ee, orada Hı. müzik odası var. Osmanlı döneminde orada şu makamla şu hastalık tedavi edilir diye böyle... Tabii oradaki o ekoyu, o Mimari yapı sistemini da çok, çok olarak, güzel yapmış. Ee, müthiş. Süleymaniye buna çok büyük bir şey örnek yani. Mihraptan söylediğin ses. Her yerden duyuluyor. Arka taraftan aynı şekilde. Çok net bir şekilde. Tabi biraz bozmuşlar sonradan. Selimiye yine evet her köşesinden ayrı bir Evet. Dolayısıyla bitirilir. bu ezanların vakitlerde hangi ezan okunursa o haleti ruhiyeti insanların nasıl etki edeceğini bunu epey bir düşünmüş de yapmışlar yani. Hı hı. Evet. Sabahtan diyelim ki uçak ezanı okursan o uyku halinde bilmiyorum. Belki o ruha pek hitap etmeyebilir. Hı hı. Mikrofonu çok yaklaştırırsan ondan sonra sabahtan ses insanların bozuk oluyor. Evet. Ona göre davranamazsan hı hı. insanlara yani hoş gelecek tarzda ilk önce okuduğumuzu kendimiz dinlememiz lazım. Evet. Yani hı. bu bize hoş geliyorsa insanlara da geliyor Yani diye. aynen. Öyle. Ona göre hareket etmek lazım. Doğru. Gereksiz bir şekilde e, bunu da söyleyelim buradan mesaj olsun. Bu konuda çok şikayet alıyoruz. Evet. Adam diyor ki 20 metrekarelik bir mescit, ...üç tane cemaat var. ...açmış cihazın sesini sonuna kadar ...ekoyda evet. vermiş. Adamlar yani buradan ne zaman çıkacağız diye dua ediyorlar. Evet. Bunlar dikkat etಬೇಕು. Evet, esan çok önemli hakikaten. Bir programda konuşulacak bir şey değil hakikaten. Evet. ...on program yapsak belki gene yetmez. Kitaplar yazılsa yetmez. Önemli, önemini biliyoruz Yazılmış da. Evet, aynı öyle. öyle. Evet Mahir Hocam bir programımızın sonuna geldik. İnşallah sizinle bir başka programda daha buluşalım hocam. İnşallah, i̇nşallah, ee, inşallah. bir program daha yapalım inşallah, i̇nşallah. diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ceyda. Evet değerli Burçefem dinleyicileri bir Kur'an vaadisinin daha sonuna geldik. Bir sonraki Kur'an vaadisinde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti.